Aleyhi Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam. Bismillahirrahmanirrahim وَمَا يَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ Değerli Kardeşlerim Müslüman insan için kullukta istikrar ibadette devamlılık Rabbine bağlılıkta süreklilik esastır Hiçbir ibadeti, hiçbir görevi yerine getirirken yaptığı işi belli bir süreyle sınırlı tutamaz bir Müslüman. Çünkü bir insanın hayatı boyunca hayatı boyunca kulluğu süreklidir. Rabbine olan bağlılığı da süreklidir. Okuduğumuz ayet-i Allah Teala buyuruyor ki Ben insanları ve cinnileri Cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım yani bizim insan olarak dünyaya gelişimizin dünyaya gelişimizin tek bir gayesi vardır o da kulluk yapmamızdır Rabbimize olan kulluk Rabbimize ibadet görevlerini yerine getirmemizdir dünyada tek bir şey için varız o da bu ney? kulluk yapmamız Tabii ki buradan şunu da bilmeliyiz ki bir insanın dünyadaki tek işinin kulluk yapması, ibadet etmesi demek bunun hayatta her şeyi boş verip yalnızca ibadetle meşgul olması anlamına da gelmez ya bir insanın hayatı boyunca yaptığı her şeyin kulluğa uygun olması gerekir. Bundan dolayıdır ki İslamiyet bir insanın hayatının sadece ibadetlerle ilgili olan bölümünü sadece camide geçirdiği süreleri değil hayatının her alanını her anını düzenlemiştir. Onun için de dinimiz hayatın günün 24 saatini yılın 365 gününü de denetler, gözetler ve yönlendirir. Bundan dolayıdır ki zaten İslamiyet'in bize verdiği mesajları tasnif ettiğimiz zaman görürüz ki bir insanın bireysel ibadetleri vardır. Sonra toplumsal görevleri vardır. Üçüncü olarak da yönetsel yani Kur'an-ı Kerim'i kendi de zaten böyle tasnif edilmiştir. Evet bireysel olarak şahsi olarak yapmam gereken ibadetleri Kur'an-ı Kerim belirlemiştir. İslam belirlemiştir ama bunun dışında toplumsal olarak aile hayatı olarak, ticaret hukuku olarak caddede yürürken evde otururken herhangi bir kimseyle sohbet ederken, alışveriş yaparken, her ne zaman ne yapıyorsa bir insan Allah Teala kendisine nasıl yapması gerektiğini yönlendirir. İşte bundan dolayı da kulluk da süreklilik esastır. İnsan hayatı boyunca kul olduğunu unutmayacaktır. Eğer kendisine müsaade edilen meşru helal dairesinde olan normal işleri yaptığı zaman bile her zaman kuldur o insan. Rabbisiyle olan irtibatı devam eder. Onun için de yaptığı işin rızaya akır olmaması için gayret gösterir. Okuduğumuz ayet yerinde Rabbimiz dünyaya tek geliş gayemizin ...kulluk olduğunu ifade ettiği gibi... ...başka bir ayet-i kerimede de... ...ve'abud rabbeke hatta ti'ekel yegîn... ...ey Habibim ölüm sana gelinceye kadar... ...ibadete devam et buyuruyor. Dolayısıyla bir insanın... ...hayatını vereceği son nefesine kadar... ...bu konuda hiçbir kesintiye uğramaması gerekiyor... Rabbisi çünkü kendisinden her zaman için her zaman için kulluk görevlerini yerine getirmesini bekler. Yine Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nde Hazreti İsa'nın diliyle ifade edilir ki Ve ja'alni mubaraken einema ben her her nerede olursam olayım Allah beni mübarek kıldı ve awsani bis salati ve zekat Rabbim bana her yerde namaz ve zekatı emretti. Tuhayye. Sağ olduğum sürece, bir insan sağ olduğu sürece bu kulluk görevlerinden hiçbir şekilde muafiyeti yoktur. Zaten kulluk görevinden hiçbir insana da muafiyet yoktur. Allah Teala Peygamberimize bile son adımına kadar çalıştı. Hz. İsa'ya da ölünceye kadar sağ olduğun sürece çalış demiştir. Onun için de hiçbir kimse benim peşinden peşine namazım kılınmıştır. Ben bundan muafıyım diye zaten düşünemez. Bir insanın manevi derecesi yükseldikçe kulluğu da artar. Manevi derecesi yükseldikçe daha fazla ibadet etmesi gerekir. Bu... ...dinin getirdiği görevler, yükümlülükler, emirler herkesten daha fazla insana bağlar yükseldiği sürece. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz Aleyhissiratu vesselam efendimiz Hazreti İmran'a diyor ki ey İmran ayakta iken namaz kıl. Eğer ayakta kılmaya gücün yetmezse oturarak namaz kıl. Oturarak da namaz kılmaya muktedir olmadığın zaman yatarak namaz kıl. Yanın üzerine uzanmış vaziyette namaz kıl. Ama namazı hiçbir zaman için terk etme. Ve buyuruyor ki devamen ehabbu'l a'mali ila Allah advamha ve Amellerin en sevimlisi, Allah katında en makbul olanı az da olsa devamlı olandır. Bundan dolayıdır ki herhangi bir insan dese ki ben bugün beş vakit namazımı peşin kılıyorum. Evden sabah çıkarken peşin peşin görevimi yerine getireyim. Akşama tekrar döndüğümde e, o akşama kadar borcum bitsin diyemez. diye Allah Teala bizlere görevlerini öyle tasnif etmiştir ki günde beş vakit namaz her biri kendine tahsis edilen... Zaman dilimi içerisinde Yerine getirilmesi gerekir Bir başka deyişle Bir insan dese ki ben bugün Duha namazını Bol kılayım 12 rekat kılayım 3 gün başka namaz Kılmayayım dese Bugün kılıp da ertesi gün ikinci, 3. günler terk ederse Bu adam doğru bir iş yapmış olmaz Ya yapması gerekir Kıldığı herhangi bir Nafile namazı Az kılmalı ama sürekli kılmalı. Çok kılabiliyorsa çok kılmalı. İştah namazı her gün iki rekat. Evvabin namazı her gün iki rekat. Bir defa kılıp topluca 10 rekat, 20 rekat kılıp sonradan paydus edip kenara çekilmektense ara ara kılması ama sürekli olarak kendisinin e, virt edindiği şekilde kılması en geçerli olandır değerli kardeşlerim. Yine bir hadis-i şerifte Hazreti Muaz bin Cebele peygamberimiz soruyor. Ey Muaz bilir misin Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Hazreti Muaz diyor ki ya Resulallah bunu Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nedir buyurunuz dediğinde peygamberimiz buyuruyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona tam teslimiyet içerisinde ibadetleri yerine getirip ona hiçbir şeyi şirk koşmamalarıdır. Yalnızca kuvvet kudret sahibi yani güç Allah'tır. Bu inanç içerisinde olmalarıdır ve ibadetlerinde de sürekli olmalarıdır diyor Peygamberimiz. Sonra da diyor ki peki ya Muaz bilir misin peki Allah'ın kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Kullar Allah'tan bunu yaptıkları zaman ne isteyebilirler dediğinde... ...Hazreti Muazzine diyor ki... ...Ya Resulallah, Allah ve Resulü daha iyi bilir... ...Peygamberimiz... ...Elle yu'allibahum... İşte insanlar... kulluk görevlerini tam olarak yerine getirdikleri takdirde... ...canlarını korumuş olurlar... ...Allah onları azaptan kurtarır... ...onları cenneti hak etmiş olurlar... ...ne zaman... Kuvvet ve kudret sahibi yalnız Allah'tır deyip ibadetlerini tam olarak yerine getirdikleri zaman. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz kulluk mertebelerini 3 kısma ayırıyor. Diyor ki insanlar ibadet eder ama ibadet eden insanların 3 sınıf, 3 tane derecesi vardır. Kimdir bunlar? Birincisi beklentiyle ibadet edenler yapıyor ama yaparken karşılık bekliyor bunun hesabı içerisinde işte bunlar diyor tüccar kuldur menfaat peşinde yapıyorum karşılığında bu hesap içerisinde tüccar kulubun ikinci grup kullar vardır ki bu ikinci grup korku içerisinde korktuklarından dolayı kulluk görevini yerine getirirler. Yapmazsam azap gelecek. Hiç olmazsa onun için yapayım düşüncesi içerisinde olur. Bunlar da köle ruhlu adamlardır. Yani ibadeti tam özümsememiş istemeye istemeye görevi yerine getiren tiplerdir diyor. Üçüncüsü ise şükür içerisinde Gönül rahatlığı içerisinde Kayıtsız şartsız Teslimiyet içerisindeyken Kulluk görevini yerine getiren Allah'a ibadet eden Kimseler vardır ki işte bunlar Allah'ın seçkin kullarıdır Bunları kendilerini Her türlü dünyevi Arzulardan, hesaplardan ince hesaplardan Arındırmış kimselerdir Kim? ...bu düşünceyle Rabbine şükür içerisinde... ...kulluk görevini yerine getiren kimseler de değerli kardeşlerim. Tabi biz burada kulluktan, istikrardan, kullukta süreklikten devam ederken... ...biliyoruz ki Rabbimiz bizi hayatımız boyunca her alandan sorumlu tutmuştur. Biz yaptığımız şeylerden sorumlu tutulduğumuz gibi yapmamız gerektiği halde yapmadığımız şeylerden de sorumluyuz. Hani bizim inancımızda bana dokunmayan yılan bin yaşasın sözüne yeri yoktur. Herkes yaptığı her şeyin tek tek hesabını vereceği gibi yapmadığı şeylerin de hesabını verecektir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz bize kıyamet sahnesini anlatıyor. Ki çok önemli bir sahne. Hani Eğitimcilerin yaşadığı, öğrencilerin yaşadığı bir durum vardır. Nedir bu durum? Bir insan öğrenci sınav olacağı zaman sabaha kadar günlerce dersine çalışır. Niçin? Filan yerlerden soru çıkacak da sınavda mahcup olmayayım diye. Ama öyle bir öğretmen düşünün ki öğretmen merhametli Öğrencilere sınavda çıkacak soruları önceden veriyor Tüyo veriyor Diyor ki sadece şu bölüme çalışın soru buradan çıkacak Tabii bu öğrenci için bu hayat gerçekten düğün bayramı olur Neden? Çünkü soruların çıkacağı yeri biliyor İşte peygamberimiz de bize Aynı bu öğretmenin öğrencisine Soruların çıkacağı yeri önceden belirttiği gibi ...bize kıyamet günü önümüze çıkacak soruları belirtiyor. Buyuruyor ki, kıyamet günü insanoğlu ayakları sabit, çakılı vaziyette mahşer yerinde toplanır bebekler. Orada kendisine şu beş sorudan sorulup da cevabını vermediği sürece ayaklarını kendisini kurtaramaz. Yani öyle bir hal tasvir ediyor ki... İhtima alanında insanların hepsi hazır ol vaziyette, kıvırdamadan, nefes almadan bekliyor. Çakılı vaziyette bekliyor ve kendilerine 5 tane soru sorulacak. Bu 5 tane soruyu doğru cevap veren insanlar sınavı geçmiş oluyor. Bu soru bir nevi baraj sorusu. O sınıf, bu baraş sorularına, bu sorulara doğru cevap veren insanlar ...hayatını kurtarmış oluyor... ...bunları kurtaramayan insanlar da... ...direk çakılıyor... ...zaten ilk girişte hesaptan önceki sorulacak soru bu... ...nedir bunlar... ...an umrihi fime efne... ...birincisi... ...ömrünü neyi, nerede geçirdi... ...Allah Teala insana... ...ey kulum ne kadar namaz kıldın... ...ne kadar oruç tuttun... ...sorusunu sormadan önce... ...sen hayatını neyin peşinde geçirdin... İnsana ilk sorulacak soru bu Seni insanlar ne diye tanıyordu Hep hayatı kahvehane köşelerinde Maç peşinde Bilmem işte şunun peşinde bunun peşinde gibi Tamamen dünyevi şeylerle mi anlıyordun Yoksa bu insan hayatı boyunca Allah yolunda mücadele etti Tek bir hedefi vardı Allah'ın rızası mı Bunu soracaklar Bu soruyu herkes kendi nefsine sorduğunda kendini nasıl tanımlayacağını çok iyi bilir. Bizi arkamızdan insanlar nasıl tanır? Bizim hayatımızdaki biri ön, birinci önceliğimiz neydi? Bizim için hayatta reflekslerimizi çeken hiç vazgeçemeyeceğimiz öncelik. Birinci soru bu. Sen neciydin? Neyin peşinde gittin? Ömrünü nerede harcadın? İkinci soru. 2. soruda değerli kardeşlerim gençliğini nerede geçirdi? Hani diyorlar ya hele gençliğini yaşa. Emeklilikte bakarsın çaresine. Halbuki hiç kimsenin hiç kimsenin ileriki yaşlarda yaşayacağına dair yaşlılığının da sağlam olarak kendisine verileceğine dair bir güvencesi yok. Onun için de bir insanın gençliğinde yapacağı ibadetler çok daha önemlidir. Bu aynı zamanda insanın bir nevi yatırım dönemi sayılır Hani bazı işlerde sezonlar vardır Belli sezonlarda işler çok yüksektir Belli Diğer dönemlerde durgundur O zaman öyle zamanlar gelir ki durgun mevsimi sabreder sabreder Sırf sezon için o dönemi iyi geçireyim diye yatırım dönemidir İşte bir insanın gençlik dönemi böyle bir çağdır Böyle bir dönemidir esas sevapları kazanacağı, esas rızayı ilahiye ulaşacağı dönemdir gençlik çağı. Bu gençlik çağını bu açıdan iyi değerlendirmesi gerekir. Zaten bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, kıyamet günü mahşer meydanında daha insanlar hesaba çekilmeden protokol muamelesi görecek, protokol misafiri muamelesi görecek, Yedi sınıf insan vardır kimdir bunlar hani o gün güneş insanların beynini kavuracağı o sıcak günde Allah'ın arşının gölgesi altında birincisi yöneticilik makamında bulunan devlet idaresinde bulunan belediye başkanlığı valilik, cumhurbaşkanlığı başbakanlık yapan adil kimse sonra da Allah'a ibadetle meşgul olan genç ikincisi, diğerleri de beş sınıf daha insan Kim bunlar? Allah Teala'nın özel misafiri muamelesi göstereceği Protokol uygulaması uygulayacağı kimseler Yani gençlik bu açıdan çok çok önemli Üçüncü olarak da değerli kardeşlerim Sorulacak soru Kazancını nereden elde ettin? Yani Allah insana çok mu kazandın, az mı kazandın bunu sormayacak. Ama neyi soracak? Nereden kazandın? Bir insana elde ettiği gelirin hepsi tek tek santim santim kuruşuna kadar hesabı sorulacak. Eğer haram yoldan elde etmişse bunun hesabını verecek üçüncü soru. Dördüncü olarak da kazandıklarını nereye harcadın? Bu benimdi. İstediğimi yaparım İstediğim gibi harcarım Kimene diyemez bir insan Malını israf etmemekle Malını kazancını harama Boş şeylere Faydasız işlere Yarasız yönleri harcamamakta Bir insanın görevidir Onun için de zaten Hasan Basri Hazretleri buyurur ki Bir malın Bir paranın helal mi Haram mı Yerden kazanıldığını merak ediyorsanız onun harcandığı yere bakın. Eğer o boş şeylere çarçur ediliyor, rahat israf edilebiliyorsa bilin ki o haram yerden kazanılmış. Ama eğer o iyi muhafaza edilebiliyor, yerli yerince hakkıyla harcanabiliyor, hayır işlerine gidiyorsa o zaman bilin ki bunun temeli de sağlam. Dolayısıyla neymiş? Dördüncü sorulacağı soru kazancını Gelirini harcadığı yerler Beşinci olarak da Dünyada öğrendikleri sorulacak Sen neler öğrendin Öğrendiklerinden hangileriyle amel ettin Yani bir şeyleri biliyor olmak da çok önemli değil Bilmek Bildiğini de hayata aktarmak Bazı insanlar her şeyi bilir ama iş uygulamaya gelince Uygulamada yetersiz yoktur Halbuki Ebu Cehil bile belki bizden çok daha fazla itikadi bilgilere sahipti. Peygamberimizi bizzat görmüştü, mucizeleri bizzat görmüştü ama iman etmemişti. Onun için bir şeyi biliyor olmak değil, önemli olan bildiklerini hayata katıp katmamaktır. Bildiklerini amel edip etmemektir. Bir de neden öğrenmen gereken şeyleri öğrenmedin sorusu bir insanın karşısına çıkacaktır. Çünkü biliyoruz ki ilim kadın erkek herkese farzdır. Yani insanın ilmi hal bilgisi dediğimiz asgari düzeyde hayatını idame ettirecek kadar fıkhi bilgilere dini bilgilere sahip olması zorunluluktur. Bu bilgilere sahip olmaması bir insanı sorumluluktan kurtarmaz. Yalnızca Müslüman mevdesi olmayan bir yerde Yeni Müslüman olmuş insan Mahfudur Bunun dışında İslam toprakları olan Yerde yaşayan insanlar Bir konuyu bilmiyor diye O şeyin sorumluluğundan Kurtulamazlar Nasıl ki bir insan Caddede gidip Sinirlendiği bir adamı öldürse Sonradan da Kendisini tutukladıklarında ...ben adam öldürmenin cezasının bu olduğunu bilmiyordum. Yaptım ama cezasını bilseydim yapmazdım dediğinde kendisini bir şey kurtarmaz. Ülkenin ceza kanunları neyi gerektiriyorsa o ceza verilir. Bilsen de bilmesen de ceza bellidir. İşte bir insanda dini hükümleri bilmediği zaman bilmiyordum diyerek kendisini sorumluluktan kurtaramaz... Bir insanın bilmesi gereken her şeyi bilmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, işte kıyamet günü Allah Teala hayatımızın her anını, her alanını soracak. Yani hiçbir şeyimizi boş bırakmayacak. Onun için de ibadetimiz sadece namazlarımızla, kişisel görevlerimizle sınırlı değil, kazancımızda, vaktimizi heba ettiğimiz şeylerle, ...zamanımızı geçirdiğimiz işlerle... harcadıklarımızda her şeyle... ...kapsamlıdır. Her şeyin hesabı teklif tek verilecektir. Bunu bilmek durumundayız. Değerli kardeşlerim... ...burada bir başka hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum ki... ...o da şu... ...Hazreti Abdullah İbni Amr İbni As Hazretleri... ...kendi hayatını anlatıyor. Kendisinin... ...başından geçen bir olayı. Hani... ...Abdullah Hazretler Amr İbni as ...ünlü komutanın oğlu... Hazreti ...Amr İbni da... ...İslam tarihinde çok meşhur bir zat... ...işte diyor babam... ...bana çok soylu bir aileden... ...hanım aldı... ...iyi bir gelin aldı... ...tabii belli bir süre sonra da... ...hanıma gelip... ...yani gelinine gelip sordu... ...kocanla aran nasıl... ...filan diye... Memnun Musul evlendiğine vesaire derken Hanımım beni babama şikayet etmiş Övmüş hem de şikayet etmiş Demiş ki Hz. Abdullah'ın hanımı Hazreti Amr'a Demiş ki gerçekten kocam çok mübarek bir insan Nasıl mübarek? Öyle bir insan ki Hayatını hayatını ibadete adamış Evlenedi şu kadar zaman oldu Daha bir gece odama ayak basmadı bir gece odamda yatağımda benimle beraber olmadı diye hem övüyor mübarek bir insan diye bir açından da şikayet ediyor işte diyor babam da Hazreti Amr bu gelininden benim hakkımda bu sözleri işitince doğru gitmiş peygamberimize durumu haber vermiş peygamberimiz de benim bu tavrımın böyle olduğunu görünce Babama demiş ki söyleyin ona gelsin benimle bir görüşsün. Onu benimle bir görüştürün demiş. Bunun üzerine diyor ben peygamberimizin yanına gittim. Ya Resulallah, ben emretmişsiniz. Peygamberimiz de durumu bildiği için. Dedi ki bana Abdullah anlat bakalım şu ibadetleri nasıl, sen nasıl e, ibadet ediyorsun? Ben de anlattım Ya Resulallah işte her zaman oruç tutarım. Sonra her gece Kur'an-ı Kerim okurum. Öyleydi. Her gün gündüzlerini oruçla geçirip gecesine her gün bir Kur'an-ı Kur Kerim baştan sona hatim ederdi. Ve gece de sabaha kadar namaz kılardı. Hazreti Amr-ı bin Ağas'ın oğlu Hazreti Abdullah. Kendisi böyle anlatınca Peygamberimiz kendisine dedi ki Bak Abdullah sen ayda üç gün oruç tutarsan yeterli. Üç gün tut. Ya Resulallah ben daha fazlasını yapabilirim Müsaade edin daha fazla ibadet edeyim dediğimde Peki o zaman dedi Bir gün oruç tut iki günü boş geçir Peygamberimiz tabi baktım yine az söyleyince Ya Resulallah benim bundan daha fazlasına gücüm yeter Müsaade edin daha fazla yapayım dediğimde Peki öyleyse Abdullah Bir gün oruç tut bir gün iftar et Bir gün tut bir gün tutma dedi bana Dedim ya Rasulallah bundan da fazlasını yaparım. Az oluyor biraz daha izin verin dediğimde hayır bundan daha fazlası olmaz. Bu yeterli dedi. Ve zaten Allah sana her bir sevap, yaptığın ibadete 10 sevap verecek. Bununla yetin dedi. Birinci soru neydi? Oruç. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'i sordu. Ne kadar okursun her gün bir hatim. Dedi ki bak Abdullah... Bu çok sen ayda bir hatim indirirsen yeterli. 30 günde bir defa Kur'an-ı Kerim hatmet. Yani günde bir cüz oku dedi. Ben de dedim ki ya Resulallah çok az bu. Müsaade edin ben daha fazlasını yapabilirim. Onun bunun üzerine efendimiz buyurdu ki peş öyleyse 21 20, 20 günde bir hatimindir. Böyle deyince ya Resulallah ben daha fazlasını yapabilirim. Müsaade edin. daha fazla dediğimde dedi ki Abdullah öyleyse 10 günde bir hatimindir indir yani ayda 3 hatim 20'den 10'a düştü Ya Resulallah bu da az ben daha fazla okuyabilirim müsaade edin daha fazla dediğimde peki öyleyse 7 günde bir hatim indir dedi bana dedim Ya Resulallah bu da az müsaade edin daha fazlasını yapabilirim biraz daha fazla yapayım dediğimde dedi ki yok Abdullah yeterli bundan daha fazlasını yapma ve buyurdu ki senin ömrün uzun olur belki yaptığın işte bereket olur çok ibadet edersin dedi gerçekten de bu mucize daha sonra gerçekleşti ve değerli kardeşlerim üçüncü soru namazın nasıl tam her gece hanımı diyor ki odama gelmedi hiç daha hiç evlendi tanışmadık bile sabaha kadar ibadet etti işte Teheccüdünde böyle ibadetini, gece namazını duyunca Peygamberimiz dedi ki bak Abdullah En hayırlı ibadet Hazreti Davud'un ibadetiydi O gecenin yarısını uyurdu Sonra kalkar, bir süre ibadet eder Sonra tekrar uyurdu, son altıda birinde tekrar uyurdu Bunda da ölçüyü kaçırma gece boyu tam ibadet yapmasını da uygun görmedi sadece teheccüd vakti belirli miktar ibadet etmesine izin verdi ve buyurdu ki peygamberimiz inne li cesedike aleyke hakkan ey Abdullah bak senin bedeninin sende hakkı var o inne li aynayke aleyke hakkan senin gözlerinin sende hakkı var o inne li zawjike aleyke hakkan ...hanımının da sende hakkı var... ...ve inne li zevrike aleyke hakkan... ...bir de dostlarının... ...ziyaretçilerinin de sende hakkı var... ...ve feati küllezi hakkın hakkı... ...herkese her hak sahibine hakkını ver... ...yani ben hayatım boyunca ibadet edeceğim deyip de... ...ne kendine işkence et... ...ne gözlerine işkence et... ...ne hanımına işkence et... ...ne de dostlarına işkence et... Hepsine belli bir zaman tanıman Her birisine belli bir zaman ayırman gerekir Bundan vazgeçme dedi diyor Peygamberimiz Gerçekten de Peygamberimizin bu sözlerini ben diyor artık hayatımda uygulamaya başladım Ama diyor zaman geldi iyice yaşlandım Peygamberimizin sözü mucize gerçekleşti Allah bize uzun ömür lütfetti ömrümün diyor son döneminde de bayağı pişmanlık duydum. Keşke diyor peygamberimizin o az dediğinde bu kadarla yetin dediği miktarlarla yetinseydim. Hani o zaman yarattıyor Allah ben bu kadar yaparım dedim kendime. Bellemi miktarları artık şart koştuğum için de hayatımın sonuna kadar onların hepsini yapmaya gayret ettim. Artık baktım ki yaşlandıktan sonra kolay olmuyor. Biraz da diyor peygamberimiz dinleseydim diye iç geçirdim. Neden bahsediyoruz? İnsanın ibadeti bir defa yığılıp sonra terk etmesi değil, istikrarlı bir şekilde hayatının her döneminde hayatının sonuna kadar devam etmesi. Tabii bu peygamberimizin hayatında da sıkça gördüğümüz bir hadise. Aslında burada anlattığımız şey insanlığın az ibadet etmesi. Ne yapıp yapıp az ibadet etmesi değil, önemli olan sürekli ibadet etmesi. Eğer çok ibadeti yapıp sürekli yapıyorsa ne ala? Azsa da sürekli, çoksa da sürekli olması. İşte bir peygamberimizin den rivayet hadis-i şerife göre Hazreti Ayşe Validemiz kadın, gözü yaşlı, merhametli, peygamberimizin geceleri sabaha kadar ibadet halinde olduğunu görüyor o kadar çok ibadet ediyor ki ayakta zor duruyor ayakları şişmiş dayanamıyor kendisi de hatta gözleri yaşararak ağlıyor Peygamberin bu haline diyor ki ya Resulallah Allah Teala sizin gelmiş ve geçmiş tüm günahlarınızı affetmedi mi? Böyle olduğu halde neden kendinizi bu kadar yıpratıyorsunuz dediğinde buyurdu ki Peygamberimiz efele ikuna abden şükura Ya Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Yani bir insanın Rabbine şükrü de şükrunun tezahürü de neyle olur? İbadetleriyle olur değerli kardeşlerim. Ve bir başka ayet yerimede Rabbimiz buyurur ki fide fergat efansab ile Rabbi ke bir işi bitirdiğin zaman hemen tekrar dikil, tekrar ibadete yönel. Yani bir insan hayatında bir işi yaparken bir iş bittiği zaman kenara çekilip yatması değil, yeniden ibadete başlaması, daha doğrusu hayatının hiçbir Anını da boş geçirmemesi dinimize tavsiye ediliyor. Hani modern tatil anlayışında da eğitim pedagogları bunu ifade ediyorlar. Tatil nedir diyorlar? Tatil tatil demek iş değişikliği demektir. Bir insan özellikle öğrenciler eğitim yılı boyunca eğitime devam ediyor ediyor. Tatil oldu mu? Üç ay. Mekteb, defteri, kalemi, kitabı bırak, kenara çekil değil ya Tatil demek, iş değişikliği demek Yaptığın işi değişip başka bir şey yaptığın zaman zaten zihin dinlenmiş oluyor Bir kitap okuyordun, onu bıraktın, başka bir kitap Başka bir alana yöneldiğin zaman bu da bir dinlenme oluyor insan için Öbür türlü kendini tamamen pasifize etmesi, atıl vaziyete getirmesi kendini tahrip ediyor zaten onun için tamamen bırakma değil, iş değişikti. İşte Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala işini bitirdiğin zaman tekrar yeni işe başlar, tekrar ibadete yönel diye ikazda buluyor değerli kardeşlerim. Ve tabii ki biliyoruz ki insanın kulluğunun da değişik tezahürleri vardır. Bu tezahürlerinin de sürekli devam ettirmesi gerekir. Ve ibadetler içerisinde... İnsanın günlük yaptığı ibadetler vardır Haftalık ibadetler vardır Yıllık ibadetler Ömürlük ibadetler vardır Bunların hepsi de kulluğun e, tezahürü açısından önemlidir Ve bunlardan biri diğerinin yerine geçmez Günlük olarak yapması gereken namaz ibadetleri her zaman yapılması gerekir ki Biliyorsunuz İsra ve Miraç gecesinde Allah Teala aslında bize günde 50 vakit namaz kılmamızı emretmişti Hz Musa'nın bir nevi torpiliyle onun bu ümmete olan merhametiyle bu 50 vakit 5 vakite indirildi 5 vakit ve bu 5 vakit öyle anlar, anlarda yapılır ki sabah uyanır uyanmaz ilk işi bir insanın namaz kılmaktır eve geldi yatacağı uyacağı zaman en son işi namaz kılmaktır Evde öğlen biraz işini yaptı, dinlendi, tek namaz kılar, öğlen namazını biraz iş yapar, bir ikindi kılar Akşam yemek saati, yine akşam günün değişik anlarına yayılmış şekilde beş vakit istikrarda bir görevi vardır. Allah isteseydi bunu bize, bu namazları topluca sabah çıkmadan kılın, akşamda diğerlerini tamamlarsınız derdi ama bize öyle bir zamanlara ayırdı ki insan hayatının her anında Rabbisiyle birlikte olsun. Hayatının hiçbir anını Rabbisiyle olan ilgisini, bağlantısını kesmemiş olarak devam ettirsin. Yine haftalık ibadet olarak cuma namazı, yıllık ibadet olarak zekat ve oruç ve ömürlük ibadet olarak da hac ibadeti bir insanın kulluğunun ortaya çıktığı ...ve kesintisiz bir şekilde... ...devam ettiği bir süreçti... ...değerli kardeşlerim... ...ve biliyoruz ki dinimizde... ...bir insan Ramazan'da Müslüman... ...Şevvalde demokrat olmaz... ...ya hayatı boyunca Müslümandır... ...İslami yükümlülükler... ...görevler, vazifeler... ...sürekli biçimde devam eder... ...bir insan belli şeyleri... ...bir zaman yapayım... ...bir başka zaman terk edeyim diyemez... ...zaten... Peygamberimizin ki son hadis-i şerifimizde bu olsun Her zaman kulağımızda küpe olan iki günü eşit olan zarardadır <gülüyor> İki günü denk olan zarardadır hadisinin de bir anlamı vardır Bir insan hayatı boyunca bir önceki günüyle sonraki günü asla bir olmamalıdır Her gün bir adım daha ileri gidebilmelidir Hayatı boyunca bir kelime de olsa bir şeyler öğrenmelidir. Rabbine olan kulluğunda az da olsa süreklilik olduğu gibi daha ileriye doğru gitmelidir. Neden? Çünkü ibadet demek kulluk demek, ibadet demek şükür demektir. Bir insanın ibadeti Rabbisine olan şükrünün ifadesidir. Yani şükrünü sadece... Ağzıyla ifadesiyle değil aynı zamanda ibadetleriyle gösterir. Tabii ki her şükründe her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Ama önemli olan nedir? İbadet demek kulluk demektir. Kullukta hiçbir zaman için kesintiye uğramaz. Bizi yaratan, gözeten, terbiye eden, nimetleri bahşeden Allah hayatımız boyunca yönetimine devam etmektedir. Bizim sadece belli bir alanlarda, belli bir anlarda değildir. Onun içinde Rabbimizin, Rabbimize olan kulluğumuz, devam ettiği sürece ibadetimizin de ona olan şükrümüzün de devam etmesi gerekir. Nasıl ki bir insan gıdası için günde 3 öğün yemek yer ise ve ben bu hafta bir defa yemek yedim, toplu yedim. Bu bir hafta boyunca beni idare eder diyemeyeceği gibi işte bir insanın kulluk görevi de, ibadetleri de manevi gıdasıdır. Bu gıdasının sürekli olarak tekrarlaması, devam etmesi gerekir. Bu gıdayı, manevi gıdayı belli bir anlarda alıp başka anlar terk etmesi, o insanın canavarlığa doğru gitmesi anlamına gelir. Ve son olarak değerli kardeşlerim, bir insanın kullukta sürekliliği demek... Rabbisiyle sürekli bağını irtibat etmesi demektir İrtibatını devam ettirmesidir Ve böylece her an Allah'ın rızasına ulaşması Ve her an Allah'ın koruması altında olmasıdır Aksi takdirde Rabbisiyle bağını kestiği zaman Bu ilgi kesilmiş olacak Ve Rabbimizin kazabına dönüşmesini Allah muhafaza sağlamış olacaktır ...Allah hepimizi kullukta ve sebatlı, sırat-ı müstakim üzerine hayatı boyunca devam eden sabit kullardan olmayı nasip eylesin. Ve çünkü biliyoruz ki hayatta imtihan süreklidir. Bir insan otobanda giderken sürekli önüne yol ayrımları gelir. Düz istikrarlı giderken bu otobanda çıkmayan bir adam... Bu kavşaktan çıkmadı diye hedefine ulaşacak değildir. Bunda çıkmadı doğru gidiyordu ama bir sonraki kavşaktan ayrılırsa yine Hak yoldan gitmesi gereken yerden ayrılmış olur. Onun için de imtihan süreklidir. İmtihan insanın son lokmasına, son nefesine, son adımına kadar devamlıdır. Böyle merhalelerdeki imtihanları geçmiş olmak... İmtihanın sonucu anlamına değildir. İmtihanın en son dakikası son verdiği nefes anıdır. Allah imtihanları başlarıyla geçmeyi cümlemize lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.